İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın Merhabalar. Günaydın Merhaba herkese Günaydın Günaydın İzel Evet, e, yeni yayın de açtık. Aa de. tabii tabii, hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun, pardon. Hayırlara vesile olsun, tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, yok şaka bir yana gerçekten e, kutluyorum. E, heyecan verici bir şey yani gerçekten e, Cumhuriyet'in 100. yılında e, yeni yayın dönemi e, 29 mu oluyor? Yani 29 oluyor evet. 29 yani müthiş bir şey. Ben kendimi bildim bileli. Aşık Radyo dinleyicisiyim zaten. Evet. Ben de öyle. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. İnanmıyorum. Evet yani ilginç <gülüyor> bir denk düşme oldu. Evet. evet. Güzel oldu. Dert düşmeler fazla bu hafta. Şimdi Cumhuriyet'in de 100. yaş gününü kutladık dün. Coşkuyla yani bazı mutsuzlar kutlamayanlar oldu tabii. Fakat e, bu yıl kutlamaların bir e, özelliği bence tabii e, bazı dostlarımız da aynı şeyi e, dediler onaylıyorlar. Bu yıl sivil katılım ve sahiplenme e, sanki devlet desteğinin e, biraz önünde yer aldı gibi. Yani son yıllardaki kutlamalarda çok görülüyor. yani o e, kitlesel heyecan bu yıl sanki biraz daha fazlaydı. Ee, çok sevgili bir dostunuz Açık Radyo e, dostu aynı zamanda Facebook e, sahip ama şöyle yazdı. E, dün 50. yılda tek bir resmi marş vardı e, demiş. E, çok da başarılı değildi. Bakıyorum şimdi diyor sayısız 100. yıl marşı e, falan bestelenmiş. Yani doğrusu diyor acaba resmi sahiplenmenin olmaması daha mı iyi oldu e, diye düşünmüyor <gülüyor> değilim. Demiş. Bir yorum olabilir bu da, evet. Evet, yani bu e, dostumuz da Aykut Köksan, onu da söyleyeyim, hafif <gülüyor> edeyim bari. Ben bu düşünceye katılıyorum ve e, gerçekten de bayramı gerçek bayram yapan e, toplumun katılımı, yani sivil sahiplenmedir diyorum. E, her ne sebeple olsun, olursa olsun. E, ben bu hafta Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle biraz farklı bir karikatür seçkisi hazırladım. E, 10. yıldan, yani... 1933, 1933'ten başlayarak bugüne e, kadar her 10 yıldan bir karikatür seçtim. Böylelikle e, 100 yıllık e, Cumhuriyet tarihimize bir de karikatürcülerimizin gözünden yüzeysel de olsa şöyle bir bakmak istedim. E, bu seçkiyi de son iki karikatür hariç. E, Turgut Çeviker'in 2010 yılında e, yayınladığı NTV yayınlarından çıkan Ülçiklik e, Karikatür Türkiye, Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi 1923-2008 adlı eserinden yararlandım. Ve Turgut Çeviker'e de bu eseri hazırladığı için, bu kapsamlı eseri hazırladığı için de teşekkür ediyorum burada. E, <gülüyor> i̇lk Herhalde. karikatür Cumhuriyet'in 10. yılından. Yani e, 1933'ten e, geliyor. 29 Ekim 1933 e, günü akşam gazetesinde büyük boy olarak e, yayınlanan bu karikatür Cemal Nadir, e, Cemal Nadir Güler imzasını e, taşıyor. E, karikatür karesinin içerisinde sana, sayamayacağım kadar çok e, insan yüzü yer almış. E, toplumun hemen hemen her kesiminden farklı yüzler bunlar işte simitçisi var. Bebek arabasını süren Arap bacı o dönemin ifadesiyle e, onu da görüyoruz. E, bozacı var. Futbol takımı oyuncuları. Tramvayda tramvay yolcuları. Şık hanımlar, şık beyler, esnaf, e, sokak satıcısı her yaştan her türden insan e, bir araya gelmiş. Hepsini böyle çizmiş e, üşenmeden e, Cemal Nadir. E, ve hepsinin ortak yanı ağızlarını ardına kadar açarak yüksek sesle e, bir marş söylemeleri. Söyledikleri marş aslında aradan 90 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile hepimizin neredeyse ezbere bildiği bir marş. Yani korkmayın e, sayın dinleyicilerimiz de korkmasınlar söylemeyeceğim. E, Çıktık açık kadınla 10 yılda her savaştan e, marşı. Bizim hmm. bir e, değil yani. Değil, değil, değil. O, o sonra, o Cumhuriyet'le ilgisi yok galiba onun. O bir, o da, neyse. O, o Mars'ta da tarihten önce vardık, tarihten sonra varız gibi <gülüyor> böyle ne anlama geldiğini hiç bir zaman anlayamadım. iddialı cümleler vardı değil mi? Şimdi Mars böyle olur zaten. Değil mi? <gülüyor> Marşın anlamlarına fazla bakmayacaksın. Duyguları yani, harekete rap, geçiriyor rap, mu? Yürü, yürüyelim diyorsunuz. Co Coş duruyor mu? Sen ona bak. Yani mehtar Marşı da öyle değil mi? Yani. Işte. Onda söz yok ama. O ritim. Ee, olsun olsun coşturuyor ikileri bir geri. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, Cemal Nadir karikatürün altına şöyle bir not düşmüş. Bugün Türkiye'de yegane yükselen ses diye. Ben 10. yıl coşkusunu yaşamadım fakat büyüklerimden çok duydum. Hatta e, rivayet şu ki e, halkın bu coşkusundan çok memnun kalan Atatürk'te her 10 yılda bir aynı şekilde ve devlet eliyle tabi e, bayramın, e, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına basiyet etmiş. Öyle mi oldu? Evet. E, şimdi e, Cumhuriyet'in 20. yılında yani 1943 yılında yayınlanmış olan karikatürlere göz attım yine aynı ciltlerden yer Kutlamalara dair gerçekten kayda değer bir şey bulamadım. E, bu da çok normal çünkü 2. E, Dünya Savaşı'nın tam ortasındayız. Yıl 1943 ve ortam e, gerçekten kasvetli. E, e, karikatürlerde iç siyaset, iç siyaset hiç yok. E, bazı sosyal olaylar ve ekonomik güçlükler ele alınmış. Fakat eleştiri oklarının neredeyse tamamı savaş fırsatçılarına ve istifçilere çevrilmiş. Burada tabii en fazla azınlıklar özellikle de Yahudiler ve Ermeniler bu tür karikatürlerin öznesi durumundalar. Yani en çok onlar eleştiriliyor. Bu arada varlık vergisine de karikatürcülerden özellikle de Ramiz Gökçe'den Bayağı büyük bir destek var. İşte Aşkale'de karlar altında çok güzel bir şekilde taş toplayan e, bir şey böyle koca burunlu, stereotip, e, melon şapkalı Yahudi boğuraçı karşısındaki mühendisin iltifatına mazar oluyor. E, ve e, İstanbul'da istifçilik yaptığını söylüyor, ifade ediyor. E, Ramiz'in bir diğer karikatüründe, onu aldım zaten e, şeye programı. Atatürk'ün yurtta suh, yanda suh deyişine e, atıfta bulunuyor Ramiz. Türkiye'yi e, kapı deliğinden göz, ekle, göz ekleyen e, ve samamcı kıyafeti giydiği için Amerika'yı simgelediğini anladığımız e, politikacıya e, tam teçhizatlı böyle e, kahraman bir Türk askeri pencereden uzanıyor ve şöyle sesleniyor. Arkadaş kapı deliklerinden gözetlemeye lüzum yok. Her şeyimiz açıktır. Gel buradan bak. Şimdi pencereden içeriye baktığımızda arkada duvardaki plakada e, net bir şekilde e, okuyabiliyoruz. Yurtta sul, cihanda sul. Yani savaşa girme niyetinde olmadığımız mesajını veren e, bir karikatür bu. 1943 yılında Yeni Sabah gazetesinde yayınlanmış. 10 yıl sonra 53 e, yılına geldiğimizde birdenbire e, hakikaten karikatürlerde inanılmaz büyük bir zenginlik göze çarpıyor. Yani yalnız nitelik olarak değil nitelik olarak da e, bayağı büyük bir gelişme söz konusu. E, bunun nedeni e, 50 kuşağı diye adlandırılan karikatürcülerin e, ortaya çıkması. Fakat asıl sebep muhtemelen yani e, işte Alut Ulvi, Turan Selçuk, Ferruh Doğan, Şadi Dinça, Altaner Bulak Semih Balcıroğlu, e, Yalçın Çetin ve e, hatta Selma, Selma Emiroğlu gibi büyük e, karikatürcülüğün ortaya çıkmalarının nedeni e, Türkiye'nin siyasi tarihindeki çok önemli ve hatta devrimsel değişiklik yani çok partili hayata geçirilmesiyle birlikte e, iktidar seçimde el değiştiriyor ve e, Böyle bir rahatlık dönemi başlıyor. Aynı zamanda 50 kuşağı karikatürcüleri de ortaya çıkıyor. Bu dönemden çok sayıda karikatürle karşı karşıya kalınca ben kendisine de tanımış olmak ve dostluğunu tatmış olmaktan büyük botuluk duyduğum Feruh Doğan, Doğan Akdili'nin 53 yılında Akşam Gazetesi'nde yayınlanmış olan bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Ferih Doğan'ın e, Asriyleşen Köy adlı bu karikatürü daha sonra kendi karikatür albümüne de başlık olacak ve 50 kuşağı klasikleri arasına girecek. E, karikatürün ön planında bir traktör görüyoruz. Modernizmi yani asriyleşmeyi e, simgeliyor e, ve, fakat bu traktöre... Dikkatle baktığımızda bir kazaya uğradığını, tekerleklerinden birini yitirdiğini, bir farının kırıldığını hatta direksiyon simidi bile böyle işler göremeyecek bir şekilde olduğunu fark ediyoruz. İşte bu kazaya uğramış modern o dönemde modern traktörü bulunduğu tarladan alıp çeken ve tamirciye belki de bir traktör mezarlığına bilmiyorum artık götüren ee, bir çift öküz tarafından çekilen bir kanı arabası var. Ee, onun üstüne e, çıkmış traktör. Köylü elinde sopası, öküzleri ağır ağır güdüyor. Ertuğ'un gözünden asrıyla köy böyle bir şey. Ortadaki büyük tezahatta e, dikkat çekmiş e, usta karikatürcü o zaman. Evet. Yolculuğa, tarihte yolculuğumuza devam edelim e, dilerseniz. 10 yıl sonra 63 yılına geliyoruz. Yine e, 50 kuşağı ustalarından diyeceğim. Ali Ulvi Ersoy. Onun bir e, karikatürü var e, sırada. O da Cumhuriyet gazetesinin 22 Ekim tarihli nüsasında. Yani Cumhuriyet'in e, 40. yıl dönümünden tam bir hafta önce yayınlanmış bu karikatür. Karikatürün üst başlığı en büyük işçi kafilesi dün Almanya'ya gitti. Parantez içinde de o zamanlar moda olduğu üzere basın denmiş. Karikatürlere böyle bir e, haberden alınınca, esinlenilince basın denirdi. E, Ali Ulbine'nin karikatürü bir haritadan ibaret. E, son derece net, yalın hatlarla çizilmiş bir Asya-Avrupa haritası bu. E, bana şeyi an, anımsattı, biraz... E, bir cumhuriyet çocuğu olarak okulda hep öğretilirdi ee, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türkler kuraklık ve salgınlar gibi e, doğal afetler nedeniyle o zamanlar iklim krizi yoktu kurulması kurulmasıyla birlikte Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlar ve iklimi daha uygun olan nereye Anadolu'ya yerleşmişlerdi diye. Yani ve bu, hepimizin de gayet iyi hatırladığı göç yolları büyük göç yolları evet. haritası vardı okutulurdu hepimizde aynen evet evet aynen ee, bir Orta Asya haritası ve o haritanın üzerinde de oklarla o yolculuk göç e, haritasında o yolculuk Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göcünü e, izlemiş olurduk işte Aliulbi de tam böyle bir harita çizmiş 1963 yılında fakat oklar Anadolu'da sonlanmıyor devam ediyorlar Nereye kadar? Almanya'ya kadar. Karikatürün altına da büyük göç diye e, bir not düşmüş. Afganları Şimdi, anlatıyordur belki de. Yok. de. 1963. 1963. Şimdi karikatürleri aldığım bu karikatür Türkiye ciltlerindeki dönem metinlerini kalime alan tarihçi Ahmet Kuyaş e, bu karikatürün açıklamasında şöyle e, bir not düşmüş. E, İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım Avrupa'da ciddi bir iş gücü sıkıntısı yaratmıştı. Türkiye istek üzerine önce Avrupa'ya sonra dünyanın birçok ilkesine iş gücü ihraç etmeye başladı. Ee, diyor, öyle diyor Ahmet Kuyaş. De, ben de ufak bir parantez ekliğimizi ne 58. yayın dönemine girmişken Ahmet Kuyaş'ta Açık Radyo Üniversitesi diye adlandırdığımız bir dizi programında tarih bölümünü de yaparak programcımız olmuştu yani. Arkadaşımızdır. Selamlıyoruz. Evet. E, benim de onunla bir panel e, şey e, Birinci Dünya Savaşı'nın yüzüncü yılı münasebetiyle bir panelde e, birlikte olmuştuk. E, çok ilginç. E, kendisine buradan dinliyorsa selamlarımızı iletiyoruz. E, bu e, günümüze Bakarsak diyorum yine bu karikatüre e, gönderme yaparak iş gücü ihracatımız belki biraz yavaşladı ama beyin gücü ihracatımız tam gaz sürüyor değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, şimdi yine 10 yıl atlayalım, e, 73'e gelelim yani. Önemli bir yıl. Cumhuriyet'in ilanının 50. yılı. Ben o marşı hatırlamıyorum. Biraz önce Ali Bilge'yi hatırlıyorum dedi ama gerçekten hatırlamıyorum 50. yıl marşını. 50. yıl karikatürümüz 29 Ekim 1973 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından geliyor. O da Ali Ulvi imzalı. Büyükçe bir karikatür. Karikatürün ön planında Büyük böyle, bayağı büyük, kocaman bir pasta var. Pastanın üzeri de yanan mumlarla kaplı. Sayamadım ama e, tanıdığım kadarıyla Ali Ülvi'nin e, tam elli tane mum çizdiğine eminim. E, ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaten pastanın etrafındaki o e, devresinde böyle elli yıl yazısı da e, el yazısı e, kendini tekrarlıyor. E, pastanın arkasından ise elinde e, yanan büyük bir meşale ile içeriye genç ve yakışıklı, e, kara bıyıklı, böyle kıvırcık siyah saçlı bir adam giriyor. Hemen tanıyoruz onu. 70'lerdeki e, adıyla, lakabıyla Kara olan. Yani Bülent Cevdet. Evet. Pastanın üzerin... Efendim? Aynı zamanda şair. Aynı zamanda şair tabii ama o zaman kara olan ve mavi gömleği ile e, omuzundaki e, şeyiyle güver, beyaz güverciniyle de e, çok anlam ifade eden bir e, takkesi yok karakter anlayamadım bizde takkesi onun, onun takkete takkesi var diye o yok bu şeyde çizimde Bülendir. ha Şeyi yok evet takke değil kasket demek kasket. istiyorsun tamam evet kasket, kasket tamam Kaskı, ta, ne yaptın ya? Takke <gülüyor> e, şeydeydi, e, iktidar ortağındı. Yani e, koalisyon ortağının başında <gülüyor> Pardon. <evet. gülüyor> İkisini Pardon. İkisini karıştırdım. Önemli bir hata oldu. Evet. Evet. Benim için şapka, takke, diğer şeylerle hepsi aynı şeye denk geliyor. <gülüyor> büyük sembolizm üzerine büyük bir derse ihtiyacım var. Öz, Özdeş. <gülüyor> Bir de bir de e, neyse din işlerine girmeyeyim programdan, peki. Programdan e, sonra e, konuşalım. Tamam. <gülüyor> ben ben de katılacağım bu e, şeye. Konferansa. <gülüyor> Şimdi pastanın üzerinde e, yanan mumlar e, demiştik. 50 tane mum var. Fakat bunlar e, ortalığı yeterince aydınlatmıyor olmalı ki. Ecevit böyle sağ elindeki büyük meşaleyi kaldırıyor ve biraz daha ışık diyor. Hmm. E, bu e, karikatürün Açıklaması ise şöyle: e, CHP e, genel seçiminde e, genel seçimden birinci, AKP, AP pardon ne AKP'si, AP ikinci, MSP üçüncü parti olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Fahri Korutür. Milis Selamet Partisi. Evet, Milis Selamet Partisi. Cumhurba o da dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutür'de CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Filmin devamını biliyoruz, değil mi hocam? Evet. 100 günlük bir hükümet krizi, ee, CHP Milli Selamet Partisi koalisyonu, sonra Kıbrıs Savaşı, sonrasında da hızla 12 Eylül'e doğru bir yelken açma turumu ve geliyoruz 1983 yılına. Gen, 82... Genel, genel Afı da unutmayalım. Ay, evet evet. evet. E, çok şey var tabii yani ben onar yıl faslılarım. E, Ama Ömer Bey'in özel olarak önemli tabii. Evet. Genel <gülüyor> lütfen unutmayalım. Lütfen <gülüyor> buyurun o zaman. Anılar, bu, bu sayede rakı açık radyo <gülüyor> Doğrudur. Doğru. doğru. Yaşasın genel laflar. Bekliyoruz. Yenisi gelsin. Evet. Geldik 1983 yılına. 82 anansası yürürlüğe giriyor. Ve Turgut Özal'ın kurmuş olduğu Anavatan Ana Vatan Partisi de yükseliyor yüksel, yükselişte. Ee, ANAP iktidarının Türkiye'yi e, küresel e, pazar ekonomisiyle bütünleştirme çabaları ve ortaya yepyeni bir kavram çıkıyor. Orta direk. Hatırladınız değil mi? Kimlerdi bu? Kalmadı galiba. Şimdilerde ama kimdi bu orta direkler? Şimdi Tanoral bu orta direk kavramını öyle güzel anlatmış ki e, böyle uzun e, dikey karikatüründe e, 1983 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı bu karikatür. Göğe doğru yükselen kalınca bir direk görüyoruz. Boru gibi kalın boru. E, bu kalın direğin başı ve sonu görülmüyor bilinmiyor. Ee, ve bu borunun üzerinde boruya elleri ve bacaklarıyla e, sarılmış, yukarıya doğru tırmanmaya çalışan e, insanlar var. Şişman, zayıf, bıyıklı, bıyıksız, işte gözlüklü, gözlüksüz. Sıra sıra e, erkek. Nedense aralarında hiç kadın yok. Onu da soracağım Tanor'a. -tan Neden kadın çizmemiş acaba? Hepsi yukarı tırmanmaya çabalıyorlar. Zorlanıyorlar ama mutlular. Yüzleri de gülüyor. E, sanki her birinin e, farklı bir isteği var bir dileği, bir beklentisi var. Şimdi aşağıdan yukarı doğru okuyalım. En alttaki ah bir müzik setim olsa diyor. Üstündeki bir renkli televizyon dileği var. E, onun üstündeki e, bir de videom. Onun üstündeki yeni bir araba. Onun üstündeki oğlan koleje girse. Derken işte bir kat, e, bir yazlığım olsa, e, şöyle güzel bir tekne. Yani dikkat ederseniz yukarı doğru Tırmandıkça isteklerin şekli de değişiyor, pahası artıyor. Ee, en aşağıdakiler müzik seti, renkli televizyon falan isterken, e, sene tabii 1983, e, yukarıdakiler de yazlık ve tekne diliyorlar. İşte özel döneminin toplum psikolojisi ve orta direk e, karikatürü böyleydi. Ee... Şimdi orta direk için hane geliri 100 bin TL olması gerekiyor deneyim. Ne kadardı asgari ücret? Ha, pardon ha. orta direkt asgari ücretten yararlanmıyor değil mi? <gülüyor> evet. O zaman orta olmuyor. Asgari... Orta olmuyor. Ortanın altında evet. evet. Ekonomi, politiği Ortada bırakalım, yok, siyaseti doğru. bırakalım, karikatürlere dönelim lütfen. Evet, evet. Karikatürler zaten siyasetle hiç ilgileri yok. yok. Nitekim 20 Ekim 93 tarihinde yani... 93'e geldik. Cumhuriyet'in ilanının 70. yıl kutlamasına 9 gün kalan Milliyet Gazetesi'ne çıkmış olan bir Ercan Akyol karikatürü var. E, bu karikatürde kalabalık bir gazeteci grubunu arkadan izliyoruz. Siyasetle hiç bilgisi yok. Diyarbakır il Sınırı tabelasının arkasında konuşlanmışlar. Ellerinde kameraları hazır vaziyette bekliyorlar. Ee, karşıda uzakta dağların yamacında bir köyün ya da bir kasabanın evleri ve minareler e, görünüyor. Diyarbakır'a ilk sınırından bakan fakat içeri girmeyen ya da giremeyen e, bu gazeteci ordusu hakikaten çok ustalıkla çizilmiş. E, o tarihte ne olmuş diye baktığımda şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Hemen okuyayım hızlıca. Diyarbakır ilçesi Lice'de Ekim, 22 Ekim. 93 tarihinde düzenlenen operasyonda biri to olmak üzere 2 asker ve 14 sivil yaşamını yitirmiş. Ev ve iş yerleri tahrip edilen yüzlerce kişi göçe zorlanmış. 72 saat boyunca dış dünya ile bağlantısı kesilen ilçeye ne dönemin siyasi partileri, parti liderleri ne de insan hakları savunucuları girebilmişti. Yasak kalktıktan sonraki manzara ise korkunçtu. Resmi kayıtlara göre 401 konuktan 302'sini Tam 86'sına orta 13'üne de az hasarlı raporu verilmişti. Böyle bir karikatür çizmiş Ercan evet, Akyol çarpıcı. 1993 ee, yılında. Güzel bu arada saat 10'dan sonra da 58. yayın döneminizin tanıtımını yapacağız. Az zamanımız kaldı biraz hızlanabilirsek çok sevineceğim. Çok hızlı gideyim o zaman. 2003 yılı kutlamalarında Turhan Selçuk... E bu karika, karikatüründe bir mahallenin sokağında karşılıklı evlerde oturan iki kadını görüyoruz. İkisi de balkona çıkmışlar. Balkonlarda asılı duran bayraklarına bakıyorlar birbirlerinin. Ee, sağdaki balkonda bir Türk bayrağı var. Normal. Ee, onun başında duran hanım ise zaten modern giyimli, başı açık bir kadın. Sene 2003 bu arada tekrarlayayım. Karşı balkonda ise bu kadının tam zıttı bir görüntü var. O balkondaki hanımefendi tepeden tırnağa tam tesettürlü. Önünde asılı olan da e, Suudi Arabistan bayrağını andırıyor ama kılıçsız. Öyle bir bayrak var. E, toplumdaki bölümleyi bu şekilde hicvetmiş e, Usta Turhan Selçuk. Evet. E, son iki karikatür e, Turuk Çeviker'in Ülşitlik e, eserinde. 2008 yılı son, son bu 2008 yılıyla son bulduğundan ben 2013 yılı için biraz kolayına kaçtım ve kendi karikatürlerime baktım Cumhuriyetimizin 90. yılından ne çizmişin diye şöyle bir şey buldum yaşlı bir hanım bir büyük anne koltuğunda oturmuş fotoğraf abimindeki eski fotoğraflarını küçük kız torununa gösteriyor nostaljik bir hava. Ee, ve e, albümdeki bir fotoğrafı da parmağıyla torununa gösterirken iç çekiyor yani, o zamanlar diyor, kızlar erkekler birlikte dans ederdik küçük kız mutlu bir gülümsemeyle fakat biraz da böyle utanarak büyük annesi adına herhalde ağzını kapatıyor anneanne diye haykırıyor yani, karikatürün altına da bu sahne için ileriki bir zamanda diye not düşmüşüm ee, aradan tamı tamına on yıl geçti ee, çok şükür hala e, kızlar erkekler birlikte dans edebiliyoruz. Demek ki o kadar öngörülü değilmişim. Bu arada bugün Nineler Günü'ymüş. Bu, bu evet. karikatürde e, tam cuk oturduk deyimi yerindeyse. Aynen öyle. <gülüyor> Son karikatürümüz e, bu yıldan ve onu da geçen haftaki Ağustos'tan seçtim. E, seçme nedenim de e, Cumhuriyet'in 100. yılında Halet Ürüyemizi gerçekten çok iyi anlatıyor bu karikatür. Ee, Orhan, şey, Orhan'ın şaşkaldın e, haleti ruhuyesiğini e, de herhalde anlatıyor ki, hani e, karikatürlerde zaman zaman yapılır bir kişinin e, kafatasının içindekinin röntgenini çekerler siyah beyaz böyle e, insan başının içindekileri görürsünüz. Orhan'ın karikatüründe de siyah bir fonun önünde. Siyah mı, gri mi, bordo mu bilmiyorum işte. Bir bifo, karanlık önünde bir kafa kesiti görüyoruz. Normalde bu kesitin içinde beyin olması gerekirken, o an kafa tassının içine başka bir şey yerleştirmiş. Bir yumurta. Hem de haşlanmamış yani pişmemiş bir yumurta. Fakat her ne olmuşsa bu yumurta öyle bir sarsılmış olmalı ki. Ortasından e, çatlayıp kırılıp vermiş adamın kafasının içinde kabuklarından e, sıyrılmış... Birazdan pişecek herhalde. <gülüyor> Omlet olmayı bekleyen bir yumurta duruyor. E, beynimizi yemeye az kaldı diyorum. Afiyet olsun. <gülüyor> evet. Bitirdim. Bitirdim. Bu kadar. Evet. Merakla evet. Ve heyecanla şimdi yeni yayın e, dönemi e, programını e, bekliyorum. Ha bir de haftanın karikatürünü. Haftanın karikatürünü seçmek çok zor. Ben Ağustos'taki onları başka da öneriyorum. Zaten, zaten tek güncel, tek, tek güncel karikatür o haftanın evet. karikatürü. Evet. Onu yapabiliriz herhalde. Son, Son derece mantıklı. Pratik, evet. Pratik bir mantık kullanarak. Peki çok teşekkür ederiz güzel. Kolaylıklar diliyorum iyi haftalar hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.